işte kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın bizlere bu şekilde imtihana tabi tutması ve imanla tanışana kadar belli bir süreçten geçerken bizlere yüklemiş olduğu birçok kuy hasletlerin kayda alınması ve imandan sonra da bunların teker teker imtihana çekilme olayları vardır. Düşünün iman bahsinde biz ahirete imanı gördük değil mi?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 insanlar içinden seçmiş olduğu o yasüller dediğimiz insanlar ve bunun akabinde ise bunların hepsini aydalan ve ahirette hesabı bildiren kabir, sur, diriliş, kitap, terazi vesaire gibi birçok konuları için alan nedir ahirete imandır. Biz de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 Kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı vakaya baktığımızda önce kendisini bir tanıyalım. Gelen hadislere bakmış olduğumuzda İsa Aleyhisselam ne uzun ne kısa olacak orta boylu, alpenli, geniş göğüslü, saçlı ve uçları lülelle gibi kıvrım kıvrım sanki banyadan yeni çıkmış gibi ıslak ve taranmış olarak Kulak mönelerinin aşağı iki omuzunun arasından sarkan bir adamdır. Diyor. Bu konuda gelen rivayetlere baktığımızda, Bukhar ve Müslüm'de gelen bir rivayette, Allah Resulü ve Vesselam, ben diyor Miraç gecesi Musa'yı gördüm, İsa'yı da gördüm, o orta boylu, alt sanki banyodan yeni çıkmış gibi idi, yani her tarafı su damlacıkları olan bir insandı diyor. Yine bu hanım naklettiği İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim. Ali sallallahu aleyhi İsa, Musa ve İbrahim'i gördü. İsa alt tenli, yele saçlı ve geniş göğüslüydü diyor. Yine Mescid'de gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi Efendimiz ben hideyekem Kureyş bana soruyordu. İsa'yı namaz kılıyor gördüm.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 takip edecek diyor. Beccal çıkıp yeryüzünde fitne ve fesat yayıldıktan sonra Allah subhanahu ve teala İsa Aleyhisselam'ı gönderecek. O Şam'ın doğru tarafında beyaz minareye benzeyen dikili taşlar üzerine iki parçalı elbise içinde ellerini iki memeğin kanatlarının üzerine koymuş olarak gelecek diyor. Başını aşağı eğince sudanlar yukarı kaldırdığında da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 namaz kılacakları vakit İsa aleyhisselam iner ve o topluluğun imamının arkasında cemaat olarak namaz kılacaktır. Ee, bu ifadeler İsa aleyhisselamın ineceğini ve mesdinin o ordusuna katılacağını ve namaz kılarken insanların mehdisi olan ki geçen hafta mehdi işlemiştik. Deccal'ı işlemiştik.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 Ee, İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı birçok deliller var kardeşim. Bunlardan mesela bir tanesi Rabbimiz Sübhanı ve Teala Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladılar. Şüphesiz ki o İsa kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir diyor Zuhruf 57'den 61'e kadar.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 Bunu i̇bn Abbas ve Mücahid böyle rivayet etmişlerdir. Yine İmam Ahmet ve ayetin tefsirini Abbas'tan o alamet kıyametten önce İsa Aleyhisselam'ın inmesidir demiştir. i̇bn Kesir de e, dolanın bu olduğu diye nakletmiştir. Yine kardeşlerim de bu Mus'bana Hüveteala Nisa suresinin 157, 158 ve 159. ayetlerini okursanız onlar ne diyorlardı? Ve Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerle onları lanetledi. Halbuki konu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Ejli kitaptan her biri ölümünden önce onunla ona muhakkak iman edecek. Ve kıyamet günü de o onlara şahit olacak diyor. Ki hadis-i şerifte hatırlarsanız kardeşlerim, İsa inecek, domuzu öldürecek, kaçınacak. Ne yapacak? Kıracak. İşte bu ayetlerde yahut... ...fakat Allah subhanahu ve onu semaya kaldıracak. Ne yapmasa? Göstermek dedi.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 Buna anlatabildim mi? Çünkü onlar kime inanıyorlardı? Şu an ellerindeki iddia ettikleri İncil kimi? İsa Aleyhisselam'a inanıyorlardır iddia ediyorlar değil mi? İsa Aleyhisselam inip de o ellerindeki İncil'in aslı olmadığını yalan olduğunu ve kendisine verilen olmadığını söylerse ne olur? Neyi iddia edecek bunlar? Bir iddiaları kalmayacak. Bir iddiaları kalmayacak. Ve İsa Aleyhisselam kimden sonra gönderildi? Musa Aleyhisselam'dan sonra. Ve onun dinini yani tasdik etmekle gönderildi değil mi? Ama buna rağmen Yahudi hahamları ne yaptılar? Yine kendisine iftira ettiler. Ta canına kadar kast ettiler. Ve İsa Aleyhisselam'ın gelmesi domuzu öldürmesi, haçı kırması da nedir? Allahu Alem, tabi en iyisini Allah bilir. Onların bu batıllar, dinlerinin bütün maskelerini ne yapmak?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 Yer yüzü ne olur? Birçok pistikten de ne yapar? Temizlenmiş olur. İşte yer yüzünün hakim olması, yine yok olup gitmesi de böyle kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam İsa bin İsa bin Meryem indi imamımız sizden olunca haliniz nasıl olur diyor. Yine Aleyhisselatü vesselam ümmetinden bir topluluk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 Allah subhanu kuvveti ala keyif suresinde mağarada kalan insanlardan bahseder okudunuz değil mi burayı onların sayısı size alakadar etmez diyor bu bir imtihanıdır diyor değil mi işte onlar şu kadar dalları köpek işte sayıları şu kadardır işte şu, şucudur Allah onları 300 veya daha fazla ne yaptı? uyuttu. Saklına kadir mi? Kadir mi? tabi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 Allah subhanu kuvveti ne diyor? Biz onu 100 sene uyuttuk. Sonra uyandırdık. Yemeğine bak dedik tamamına. Yemeği bozulmamış. 100 sene bir insanın ikiye şey da bozulmaz mı? Bozulur ama Allah ol dedi mi? Bitti. Merkebine bak. Toz toprak olmuş.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 birincisi İsa Aleyhisselam'ı öldürdüklerini iddia eden Yahudilerin bu yalanlarını gösterme ve daha önceki bölümde anlattığımız gibi onların başı olan Beccal'ı öldürenin İsa Aleyhisselamı olduğunu açıkladık ki demek ki onlar Yahudiler İsa'yı biz öldürdük demelerinin yalan olduğunu ortaya çıkarttık ikincisi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 Allah razı olsun kardeşim sen misin? Allah iyilik versin. Tamam. <gülüyor> aldı çıktı öğleden sonra inşallah getirmeye çalışacak. Tamam? Onu halletmeye çalışacak inşallah. <gülüyor> tamam. O zaman bana bıraksın diye bir şeyi yoksa arkadaşın bıraksın. Tamam. Tamam, tamam inşallah aleyküm selamünaleyküm Allah razı olsun evet demek ki burada bir sünnetullah da e, tecelli edecek burayı yakaladınız değil mi kardeşler İsa aleyhisselam e, her ne kadar göğe yükseltilse de Allah'ın sünnetullahı nedir ben ezelde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 güzellik isabet etmese ölüm meleğinin o geliş şeklinde ne yapacak? Yetecek diyor. Ve onu diyor yanındaki yardımcılarla 40 tane güzel kokulu bohçaya ruhunu alacak ve göğe doğru yükselecek. Birinci beye geldiğinde görevli melek ne yapacak? Soracak diyor. Bu kim? Falan salih kul. Ama kapı açılacak ve semaya kadar bir kular böyle olacak diyor.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 Allah da senin yerini burayla değiştirdi diyerek cennetteki yeri gösterilecek ve Allah'ın huzuruna tekrar gelecek diyor. Ve Allah Azze ve diyecek, götürün bunu toprağa iade edin çünkü ben ezelde böyle takdir ettim diyecek diyor. Ve okul kul gelecek, ruhu bedene iade edildiğinde okul <gülüyor> başlayacaktır. Daha ne duruyorsunuz? Beni hadi hemen tuha koyun diyecek ama kimse bunu duymayacaktır. Böyle devam ediyor. Kafir ruhluysa beni nereye götürüyorsunuz? Daha benim yapacak işlerim var diyecek hı? Kimse bunu ne yapmayacak, hissetmeyecektir. İşte buradaki hikmet de neymiş kardeşlerim? Allah azze ve celle'nin sünnetullahıdır. Adem topraktan yaratılmış ve toprağı ne yapacak?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 onun zamanında İslam'dan başka hiçbir din ne yapmayacak olmayacak diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine kardeşlerim onun bu özelliği Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünden dolayıdır ben Meryem oğlu İsa'ya insanların içinde en yakın olanım benim ve onun arasında başka bir peygamber yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu özelliğiyle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 bize kendini tanıtır mısın dediklerinde ben İbrahim Aleyhisselam'ın duası, İsa Aleyhisselam'ın müjdesiyim demiştir. O hadis ayrı. Ben iki kurbanlığın oğluyum. Ata İbrahim duası o ifade ayrı. Buradaki ise ben